Elhamdülillahi alladhi hadana li hadha ma kunna lihtadiya law la an hadanallah wa ma tawfiqi wa'tisamī illa billah laqad rabbina bil haqq sallu ala rasulina muhammad allahumma salli sallu ala tabib kulubina muhammad Cullo aleyhi ve selamü aleyhi ve sallamü aleyhi ve sallamü aleyhi ve sallamü aleyhi ve sallamü ve sallamü aleyhi ve sallamü aleyhi ve sallamü aleyhi ve sallamü aleyhi ve sallamü aleyhi ve sallamü aleyhi ve Femeyyugzum hurumatillahi ve cihirul loo anda Rabbih. Sılaq Allah ve Azim Allah manfağına bil Qur'an Al Azim. Fbarik lanafi ve Alhamdulillah Rabbil Alamin astahirullah al Hayl Qiyom. Hacan tukum Şimdi 54 farzdan dersimizi yapalım. Kaçıncı farzda geldik? yirmi dokuz elli dört farzdan yirmi dokuzuncu farz insan dilini mala yani de muhafaza etmektir yani boş laflardan dünya ve ahirete yaramayan sözlerden dilini korumasıdır yani az konuşması insan allah Teala itaat etse şimdi biz biraz çok günah işliyoruz en fazla istediğimiz günah dilimizden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 Ne yapacağız? Zabandikli Mustafa Efendi vardı. Allah rahmet eylesin. kabr Nur olsun hocamızın. Allah Allah. Ben bu kadar hocalar gördüm tabii. Çok da adam gördüm yani. Yaşım azamma. Gördüğüm 100 yaşında adamı görmeyeceği kadar adam gördüm. Fakat bu zabandikli Mustafa Efendi hocamız, bu gıybet işinde hassas olduğu kadar hiçbir işte hassas değildi. O bakımdan çok tertemiz gitti ahirete. Bir gece yine ziyaretine gitmiştik.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 El muhtabu gıybet eden ve şam'u dinleyen şerikanı fil itim günahta ortak. Nasıl olacak ahirette? Bak 29. farz dilini korumak. Nereden biliyor musun? Gıybetten değil. Mala yani'den. Mala yani ne demek biliyor musun? Boş konuşmak. Sevap da yok, günah da yok. Sevap da yok, günah da yok. Boş konuşmaktan bile kaçınmak farz. Boş konuşmaktan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 Bizim şeyde, birisi geldi büyük bir alimin yanına 90-100 yaşında, yaşlı bir şey, Karadeniz'den geldi. Hoca efendi bana puştuk ettin dedi, biliyor musun? Millette kalktı, adamı dövecekler. Yahu, hoca efendi dedi ki, kardeşim bizim memlekette sözünde durmamak anlamına gelir dedi yani. Onun için yanlış anlamayın dedi. Örfe göre de lafların manasını bilin. Ondan sonra bana sövdü övdü dersiniz ha. Efendim, memleketlere göre örf var, değil mi? Adam şimdi bir püskövit dedi,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 ama hiçbir şey yok. Geyik. Oturdum muhabbet. iki saat bir saat yorum maç hakkında. Yorum yapıyorsun. Buna ne denir en azından? Sevap değil. Diyelim ki günahta değil. Çünkü gıybet yapmıyorsun, sövmüyorsun, iftira yapmıyorsun, bir şey yapmıyorsun. Sadece efendim gevecelik yapıyorsun. Buna ne denir? Ma'la yani. Yani senin dünya ve ahiretine yararlı bir şey değil. Ama bak futbolcu olsa da bunu konuşsa ona öyle deme. Çünkü futbolcunun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 ki Allah ondan yüz çevirmiştir. Bu bunlar böyle. Onun için en büyük mesele şu çeneye dile sahip olmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Men yadmale ma beyne lahyeyihi ve ma beyne rijlayhi admana'lucenne. İki çene arasındaki diliyle, iki bacak arasındaki tenasül uzvunu harama kullanmayacağına söz verene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 Yani boşuna mı acaba hiç ahirette çıkmayacak bu kadar dosya boşuna dosyaya ne lazım var Rabbim mutlaka onu karşımıza çıkaracak külük elamı bıne Adam aleyhissalatu Adam olun her konuştuğu Lehine değil. sol tarafa yazılır sağına değil İlla ancak ne var zikr Allah Allah'ın zikri Sübhanallah dedin la ilahe illallah dedin vazettin nasihat ettin namaz kıl dedin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 Ne olacak? Yarın ahirette. Sırf çeneden gideceğiz ha. Namaz, abdest falan bizi zor kurtaracak. Ondan sonra da diyor ki zaten 50 senelik günahı mahvolmuş. Bir daha kulübe okuma oku. Ma ne lüzum var? Ma ne lüzum var? Ha işte her dakika seri imalat gibi çalışıyorsun. Konuşuyorsun dur dur. dur Çenen mi durdu da? Zaten sessiz duran, konuşmayan adamın günü açak az olur. Çok az olur çok. Ekseriyet cehennemde dilinden girecek. Kediler ya Resulullah insan konuştuklarından da cehenneme girer mi? E de o zaman bilmiyorlar, yeni yeni soruyorlar. Buyurdu ve <gülüyor> heluk bu nasefin nari ala vucui illa hasaidul suratlarının üstüne cehennemde yüz üstü tökezleten ne olur? Ancak dillerinin hasatları olur. Yani dilinin biçtikleri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 Zikrinle konuşmayı nasıl eyle, ilimle konuşmayı nasip eyle. hikmetle konuşmayı nasip eyle. boş konuşmaktan muhafaza eyle. hele gıybet dedikodu iftiradan, hele haramlardan tamamen bizi uzak eyle. Ya Rabbele Alemin, Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh efendimiz taş koyardı ağzına ya. Ağzına taş niye koyuyor? Konuşmak istediği zaman o taş onu dişlerine vursun da engellesin. Niçin? Dur desin, düşündürsün. Konuşacağın söz Allah'ın kitabına uygun mu değil mi?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 Kale aleyhissalatü vesselam Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Buyurdu var. Rahimallah ra Allah bir kişiye rahmet etsin. Acısın. Rahmetiyle lütfuyla muamele etsin ki tekelleme konuşunca feganime ecir kazandı. Öyle bir kul ki ne zaman konuşsa sevap kazanıyor. Emsekete ya da sessiz durunca feselime günahtan kurtuluyor. Ne diyorlar? <Sessiz> Selametül insan fi hifzül lisan İnsanın kurtuluşu dilini <Sessiz> diye, diye, diye. korumasındadır. dursa, sessiz olsa <Sessiz> efendim kurtulacak. Bir lafa karışıyor dünyada da bazen kellesi gidiyor veyahut başına ne belalar geliyor. Ahirette de birçok azaplara düşüyor. Onun için men kâne yu'minu billâhi vel yevmil âkırı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 aleyke biz samti sessiz durmaya sükut durmaya ve konuşmamaya devam et. Efdalül ibadat ne diyor? Efdal amel amellerin en faziletlisi tuhlüs sükut. Uzun süre sessiz kalmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ancak konuştuğu zaman zaten, zaten ya ayet okuyor ya da konuştu mu hadis oluyor zaten. <gülüyor> ayet hadis. Fuzuli bir şey var mı? Yok. Evet. Bir şey anlatayım size bugün. Muhammed Avami Hoca Efendi. E şimdi bir menkıbe anlattı. Yani haramlardan sakınan, Allah'tan korkan, takva üzere yaşayan veliler nasıl e, dünyada itibar sahibi oluyorlar? Nasıl? E tabii onlar mesela bir zatı anlattı. Abdülhakim Afgani Hazretleri, El-Afgani. Bu zat 100 sene kadar evvel vefat etmiş. Şam'da vefat etmiş. E, Kenz isimli fıkıh kitabına da iki ciltlik şerh yapmış. O kadar alim. E, Afganistan'dan hicret etmiş. Şam'a gelmiş yani. Şam'a, Humus'a falan gelmiş. Yolda gelirken şimdi bu zatın takvalığını anlatıyor. İşte Allah dostlarının Allah'tan korkmasını, Allah'tan korktukları için her şeyin onlardan korktuğu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 ne yapayım, ne edeyim, e işte yerimde durayım da gün açsın falan da dememiş. Demiş ki kendine göre bir hesap kitap yapmış. Bağdat ne taraf? Bağdat'a niye dönülüyor? Sıkıntı olduğu zaman. De bakayım. Başına bel sıkıntı gelen. Işice Abdülkadir Ceylani radıyallahu anh diyor ki işi düşen diyor Bağdat tarafına dönsün. 11 adım atsın efendim işte Fatihah 11 iklas neyse okusun ruh etsin yetiş yavdel Kadir desin Allah Allah Allah o da ne tasarruf sahibi ne etkili etkili bir şey ya efelet şumu sülöveli ineb şemsuna ebeden ala öncekilerin güneşleri battı ama bizim güneşimiz ebedi yücelik burcunda batmayacak İmam Rabbani alıyor bunu mektubatta yani. E boş bir şey değil bu. Bu zat da 150 sene evvel falan. Bu Bir hesap yapmış, burası Bağdat, o tarafta var. Dönel, yönelmiş, ondan sonra Fatiha-i Şerife okumuş, ruhuna gavse azamın hediye etmiş, yetiş ya Kadir. Radıyallahu anh. Şimdi vahabilere sorsan, uf, kavur oldu. <gülüyor> Lan ne kavur oldu ya? Allah'ın dostları var, tasarruf sahipleri var. Resulullah buyuruyor ki, biriniz yolunu kaybettiği zaman, hayvanını kaybettiği zaman, desin ki Allah'ın Allah kulları durdurun yani bir ney mi Allah'ın kulları yardım edin hiç kimse yok ortalıkta <gülüyor> Allah'ın öyle kulları var ki biz göremeyiz ruhaniler var tasarruf sahibi velilerin ruhaniyetleri var İmam ı Nebevi gibi büyük allame el ezkar isimli eserinde ne diyor buyuruyor ki orada bir adam gördüm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 Yaklaşmış. Aslan geliyor. Allah Allah. Abdülkadir Ceylali'den immet istedik. Aslan bizi yiyecek mi dersiniz acaba? Şimdi sizde şüphe var ya çok. Hoca bizi kandırdı mı falan mesele. Şimdi bakmış bir aslan geliyor. Allah Allah. Yanaşıyor da bayağı sesli şeyi. Gecenin yarısı ıssız sessiz Afganistan yolları. Demiş yarabb bela. Neyse demiş. Yani bizi yiyecekse de namazda yesin bari demiş. Ulan ne akıl be. Ben demiş bir namaza durayım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 Elini gösterince, yani eli derken ay yahu eli işte aynı. <gülüyor> Mubarek de bakmış, ne diyor, ne demiyor. Bir de bakmış ki, efendim evet. tırnakların arasına küçük çakıl taşları girmiş, onları çıkaramıyor. Acı duyuyor. Bunları çıkart diyormuş yani. Böyle bir şey. O da mübarek yeter ki sen bize böyle kolay iş ver demiş ya. Yani. <gülüyor> Ondan sonra o çakıl taşlarını buralarından asları Muhammed Havami Hoca anlattı ki, hurafe anlatmaz zaten. Çok büyük alim, muhaddistir. Ondan sonra Onları temizlemiş falan. Aslan ondan sonra bu bekliyor bana ne yapacak? Evet. Aslan ona bir omuz atmış. Yani kalk demiş kalk. Bu da kalkmış. Ondan sonra demiş. Yani yola düşmüş. Düş peşime diyor. Getirmiş onu ta bir merkezi bir yola kadar. Ondan sonra git yoluna dercesine. Bırakmış onu. Böyle daha çok şeyler aldı. Ama bu yakında olduğu için ilginç. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında vardı. Sahabe zamanında çok oldu Sefine. Sefine. Resulullah'ın azatlı kölesi adı ne? ne? Sefine aslanla karşılaştı yolun ortasında yani eskideki yollar demek istiyorum gitti ona aslana diyor ki ben sefineyim Rasulullah'ın azatlısı kölesiyim bana yol göster diyor aslan alıyor sırtıra götürüyor başkasına olsa yiyecek ama aslan bu gavurlar gibi Allah peygamber tanımayan bir şey değil ki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 Birbirini kırmayalım. Üzücü konuşmayalım. Hakaret edici söz söylemeyelim. Terbiyeli davranalım. Ama. ama, ama, ama. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsınız? İyiyiz. Siz nasılsınız efendim? Böyle demek, böyle demek lazım. Var. Adam sana nasılsın dedi. İyiyim dedi. Bir daha konuş böyle duruyorsun. Adam da dedi ki ya kardeşim işte sen de bana bil bir şey ver. Ben çok konuşmuyorum falan. <gülüyor> ya kardeşim şimdi adam nasılsın? Sen de nasılsın deme hakkı doğuyor şimdi. Anlatabiliyor muyum? Böyle de hepten de sessiz durup da böyle şeyler yapın demiyorum ama lüzumsuz konuşma. Şeyhin biri bir başka bir şeyhe bir mürüt göndermiş hizmet etmesi için. O mürid de ona hizmet etmiş. Bir zaman sonra o şey efendi karşılaşmışlar. Demiş ki bizim e, İkhvan'dan falan e, kardeşimiz size hizmet edebildi mi? E, beğendiniz mi falan şey? O da demiş. Ya iyidir, hoş, hoştur. Hastır ama keveze demiş. O da demiş Allah Allah nasıl bir şey? Ya dedim anam var mı soruyorum. Diyorum babam da var diye demiş ya.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 E, ayıp oluyor ya, toplantılarda buluşuyoruz, misafirliğe gidiyoruz falan filan. hep bir şey konuşmuyoruz. O zaman ne yapacaksın? Ya bir kitap açacaksın, ya kafana bir şeyler koyacaksın. allah Teala böyle buyuruyor, biraz ayet, biraz hadis. Değil mi? Laf lafı açar, günah da girmezsin. cevap da alırsın. He ama e, komşu bir daha seni çağırmayabilir. <gülüyor> <gülüyor> ya yani herif gidebilir, ayet okuyor, hadis okuyor. Biz diyoruz ki ne yiyoruz, ne içeceğiz. Adam böyle şey. E, Ali Adel Efendi Hazretleri derdi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 Gecemizi mübarek eyle, bu meclisten dağılmadan günahlarımızı affeyle, mağfiret eyle, seyyatımızı hasenata tebdil eyle. Ya Rabbi Suriye'deki Müslümanlara acil yardım eyle. Ehli Sünnet kardeşlerimizi Şia ve Nusayriler kesmeye kalkmışlar, onları boğazlıyorlar, kesiyorlar, evlerini yakıp yıkıyorlar, kimileri buraya bizim memleketimize sığındılar, çok sığınamayanlar var.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 Afganistan'da, Çeçenistan'da, Doğu Türkistan'da Ya Rabbi taa Fas'tan Yemen'e kadar her nerelerde mazlumen esir düşmüş e, Ya Rabbi düşmüş kardeşlerimiz varsa halasayla Ya Rabbi Amin. kurtar Ya Rabbel Alemin ve ya hayrun nasirin ve ya Fatihin Amin diyen dillerine harca hemden azad hayırlı muradlarımıza nail ne kadar korktuğumuz şeyler varsa emin eyle Ehl-i Sünnet'e hizmette bizi daim eyle ayaklarımızı kalplerimizi kaymaktan caymaktan muhafaza eyle. Şüphelere, evhama kapılmadan fazl-ı keremli El-Üsved ittihadı üzere çoluk çocuğumuzu da yaşatıp hep birlikte cennette cem olmak nasip eyle ya Rabbi vel âlemin. Amin bi hürmet Tahav ve Ya sin ve sallallahu aleyhi ve selle Muhammed ve âli ve sahbihi sellem teslimen kesîran ve elhamdülillahi rabbil âlemin. Allahumme salli ve sellem ve barik alâ şeyyidinâ Muhammedin Nebiyyil Ümmi, Nebiyy. El Habibil Al Alil Kadri, Al El Azimil Cahi, Al Ve Ala Ali ve Sahbihi. Al As-salatu ve selam. As Aleyke ya Rasulullah. As-salatu selam. ya Habibullah. as selam. قل رب الله احد الله